Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nimrod'un zulüm ve tehditlerine meydan okuyan, ateş yığınlarını gül bahçelerine çeviren Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Keldani kavmine gönderilmiştir. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra insanların en faziletlisidir. Hak Teala onu Halilim. Dostum diye tatip buyurmuştur. Bu sebeple Halilur Rahman olarak tanınır. Kendisine 10 suhuf indirilmiştir. Diğer bir sıfatı da Ebul Enbiya, peygamberler babasıdır. Oğulları İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'dır. İsmail Aleyhisselam soyundan Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, İshak Aleyhisselam'ın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. İbrahim aleyhisselam, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Kuvvetli bir rivayete göre, babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince, İbrahim aleyhisselamın annesi, Taruh'un kardeşi olan Azer'le evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer, onun üvey babasıdır. Diğer bir rivayette ise Taruh, İbrahim aleyhisselamın babasının eski ismidir putperest olunca ismi Azer olmuştur. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh ise, i̇bn Abbas radiyallahu anhumadan gelen bir rivayete göre, Azer'in İbrahim aleyhisselamın babası değil, amcası olduğunu bildirmektedir. Nemrut Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflıydı. Kavmi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut, Saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine ben de Tanrıyım, bana da tapın dedi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah'ın kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren Nemrod'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da, Hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. El Bakara 258. Bu ayet-i kerimede Nemrut'un azgınlığı ve küfrana nimeti bildirilir. Rivayet edildiğine göre Nemrut bir gün rüyasında gökte bir nurun parladığını ve onun güneşle ayın nurunu söndürdüğünü gördü. Diğer bir rivayette ise rüyasında bir kişinin gelerek kendisini tahtından indirip yere çarptığını görmüştü. Uyanınca telaşlandı, müneccimleri saraya çağırttı, rüyasını anlattı. Onlar da ''Yeni bir din gelecek, o dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al.'' dediler. Bunun üzerine nemrod'un şurası bu hale mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bulunan yaklaşık 100.000 çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim aleyhisselamın annesi de İbrahim'e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, sen Putane'ye git ve oradan bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrud'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin, onun yanında itibarın artmış olur dedi. Azer Putani'ye gittikten sonra İbrahim aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğun çok zayıf olduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim aleyhisselamın annesi Azer evden gidince hemen çocuğunun yanına gitti. Onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hazreti İbrahim'in parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail aleyhisselam onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma şırası akıtırdı. İbrahim aleyhisselamın çocukluk devresinin mağarada geçtiği, mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladığı rivayet edilir. Ayet-i kerimede, ''Biz İbrahim'e bülûdan önce rüştünü verdik.'' El-Enbiya 51 buyurulmaktadır. Rüşt doğruyu eğriden ayırmaktır. İbrahim aleyhisselam bu rüşt sayesinde kendisine hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi olmadığı halde nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Rabbim Allah'tır. Gecenin karanlığı onu İbrahim'i kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca, ben batanları sevmem, dedi. el Enam 76 Daha sonra ayı doğarken görünce yine, Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi. el Enam 77 Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben, sizin Allah'a ortak koştuğunuz bu şeylerden uzağım.'' El-Enam 78. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. El-Enam 79. Hanif hak dine tabi olan şirk ve dalalete düşmeyerek Allah'ın birliğine inanan, Peygamberimiz gelmeden evvelki hak dine verilen isim. Bu ayeti kelimelerde ifade edilen hakikat, İbrahim aleyhisselamın Allah'tan başkasına tapan zavallılara, gittikleri yolun yanlış ve inançlarının batıl olduğunu göstermesidir. Ayrıca bu misal her akıl sahibi kimsenin, tefekkür yoluyla kendisini yaradan Allah'ın varlığı ve birliği hakkında gerekli bilgi ve imana kavuşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple ehli sünnet uleması, İslam'ın ulaşmadığı insanların da kurtuluşa erebilmeleri için, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla mükellef olduklarını, ancak amel işleme yönünden mesul tutulmayacaklarını ifade etmişlerdir. Tevhide davet İlahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan, ve kendisine taraf ilahiden herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen İbrahim aleyhisselam, tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi, ''Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun?'' Meryem 42 ''Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni düzgün bir yola ileteyim.'' Meryem 43 Babacığım şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Meryem 44 Ey babacığım ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun. Meryem 45 Azerse kızarak Ey İbrahim sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen ''Andolsun seni taşlarım, uzun süre benden ayrıl git.'' dedi. Meryem 46. Fakat İbrahim Aleyhisselam, Azer'e yine yumuşak bir üslupla mukabele etti. ''İbrahim, sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana karşı çok lütufkardır.'' dedi. Meryem 47. Ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim aleyhisselam bunu iyice anladığında dua etmekten hemen vazgeçti. Zira kafirlerin affı için değil, ancak hidayetleri için dua edilirdi. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle bildirir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Ettevbe 113 İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Ne var ki onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Tevbe 114 İbrahim aleyhisselam iman etmeyen babasını ve kavmini kınadı. O babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor dedi. El-Enbiya 52 Dediler ki, biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. El-Enbiya 53 İbrahim de, doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. El-Enbiya 54 Dediler ki, bize gerçeği mi getirdin yoksa oyunbazlardan biri El-Enbiya 55 İbrahim, hayır sizin Rabbiniz ''Yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim.'' dedi. El-Enbiya 56 Azer put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hz. İbrahim aleyhisselamsa kendisine satması için Azer'in verdiği putu boynuna ip bağlayarak pazara götürür ve hakaret olarak onu yerlerde sürüklerdi. Sonra putun başını suya sokar, ''Hadi çok susadın, biraz da sen iç'' derdi.